17 Ağustos 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Ve azze billahi minnash-shaytanir Vel asr. Innal insan alefi kusur. Innal lazina amenu. Ve amelü salihatı. Ve tevaasau bil hakkı. Ve tevaasau bil sabr. Sadaqallah lazim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet bu hafta bugün sohbetimiz tasavvuf sohbeti diye geçiyor bu bugün yapacağımız sohbet soru cevap niteliğinde. Burada eee Mevlana İbn Arabi Hazretleri'nin Fütuhatı Mekkiyye'sinin 18. cildinde geçen bazı konulardan o konularla alakalı izahatlarından tavsiye başlığı altında geçen bir yeri okuyacağım inşallah. Kendileriyle oturup kalkmanın dindarlığına fayda vereceği kimselerle oturup kalkman gerekir. Evet burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Kendileriyle oturup kalkmanın dindarlığına fayda vereceği kimselerle oturup kalkman gerekir. Bu fayda kendisinde göreceğin bir bilgi veya onda bulunan bir amel veya o kişide bulunan güzel bir huy olabilir. Evet, bu fayda ne olabilirmiş? Bir bilgi, edinebileceğin bir bilgi Allah'ı bilmeye dair veya onda bir güzel bir amel salih amel ya da o kişide bulunan bir güzel huy Allah'ın ahlaklarından bir ahlak olabilir. Muhedin İbni Arabi Hazretleri şunu beyan ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifine de atıf yaparak diyor ya Allah'ın 300 ahlakı vardır. Bunlardan biriyle ahlaklanan cennete girer diye. Şimdi evet, insan ahireti hatırlatan birisiyle oturup kalktığında Allah'ın muvaffak kıldığı ölçüde ahiretten bir tecellinin gerçekleşmesi gerekir. Oturduğun kişi böyle müessir bir hale sahip olunca kendisini zikretmek üzere Allah ile oturmalısın. <gülüyor> bu itibarla bu itibarla zikir Kur'an'dır ve Kur'an en büyük zakirdir. Ayette biz zikri indirdik denilir ki kastedilen Kur'an'dır. Bir kutsi hadiste de ben beni zikredenle beraberim denilir. Hazreti Peygamber Kur'an ehli Allah'ın ehli ve onun seçkinleridir der. Bir hükümdarın özel adamları vakitlerin çoğunda onunla oturup kalkanlarıdır. Allah bir ahlak sahibidir ve bu ahlak onun güzel isimleri demektir. Kim Allah ile oturursa sohbet arkadaşı Allah olur. Öyle bir durumda kendisiyle oturduğu ölçüde güzel ahlaka ulaşması kaçınılmazdır. Allah'ı zikreden bir kavimle oturan Onlarla beraber Allah'ın rahmetine dahildir. <gülüyor> Onlar kendileriyle oturanın bedbaht olmayacağı kimselerdir. İşte bu Allah dostları. Kendileriyle oturanların bedbaht olmayacağı kimselerdir. Hal böyleyken Allah ile oturan birisi nasıl bedbaht olabilir ki? Bir hadiste şöyle denilir. Salih arkadaş misk sahibine benzer. Fayda gelmese bile kokusu sana ulaşır. Kötü arkadaş körük sahibine benzer. Kötülüğü ulaşmasa bile dumanı ulaşır. Evet bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki ne diyor? Salih arkadaş misk sahibine benzer. Yani misk satan ya da üzerine misk sürünmüş bir kimse gibidir. Sana faydası gelmese bile kokusu o güzel kokusu ulaşır. Buradan yine bir fayda elde etmiş olursun. Yine kötü arkadaş da körük sahibine. Demircilerde biliyorsunuz körük vardır. O körükle ne olur? is okar insanın üzeri. İşte kötü arkadaş da körük sahibine benzer. Kötülüğe ulaşmasa bile dumanı yani o isin kokusu, o rahatsız edici koku sana ulaşmış olur diyor. Kim kuşkuya kapılanlarla arkadaşlık ederse kim kuşkuya kapılanlarla arkadaşlık ederse kendisi de kuşkuya kapılır. Bunun nedeni İçlerindeki kirlerden kaynaklanarak insanlar hakkında suizan <gülüyor> beslemenin kendilerine hakim olasıdır. Evet, diyelim ki etrafımızda arkadaşlık ettiğimiz kimselerden başka insanlar hakkında hep olumsuz düşünceye sahip kişi var, arkadaşımız var. Bu bize de sirayet eder. Biz de başlarız. Herkes hakkında suizan beslemeye, olumsuz düşünmeye. Çünkü Hani üzüm üzüme baka baka sararır diye bir atasözümüz var ya, arkadaşlık ettiği kişinin ahlakı da o kişiye yansıyacaktır mutlaka. Birlikte olduğu insanlar da, burada da buna dikkat etmemiz gerekiyor, birlikte olduğumuz, arkadaşlık kurduğumuz insanlar da mutlaka bir cihetten bir ünsiyetimizin olduğu, yani yakınlığımızın, yakınlığımızın olduğu bir tarafı vardır arkadaşımızın. Akli ünsiyet olabilir. Ruhi yönden ünsiyet olabilir. Nefsani yönden ünsiyet olabilir. Yani yakınlık. Şehvet yönünden ünsiyet olabilir. Bir yakınlık kurulmuştur. Yani bir yakınlıkla arkadaşlık var. İşte burada hani bana yine atasözümüz var ya. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim deniliyor. Burada kişi arkadaşlık kurduğu kişiye çok dikkat etmesi gerekir. Eğer Allah yolunda gitmek Allah'ın rızasına ermek gayesi içerisindeyse arkadaşlarına da o yoldan seçmesi gerekiyor. Ya bana bir şey olmaz. Ben kendimce ibadetlerimi yapmaktayım. O arkadaşları da düzeltmeye gayret ediyorum derse burada kişi belli bir noktada kemalata ulaşmadıysa o arkadaşları düzeltip doğru yola çeviremez. Kendisi onların yoluna girer. Çünkü o düzeltme işi basit bir iş değil. Belli bir noktada kemalat oluşmadıysa o kişi de o hak yolunda bu sefer o arkadaşları ben doğru yola çekeceğim derken kendisi raydan çıkar. Maalesef. Bu iş böyledir yani. O kemalat yoksa işte bu da e, o kemalata sahip insanlar ancak o kötü insanları mıknatıs gibi çekip de kötü yoldan doğru yola sevk Bu da büyük bir maharet ister yani. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet devam ediyoruz. Burada insanların hakkında gafil kaldığı bir faydaya dikkatini çekeceğim. Bu fayda insanlar hakkında hüsnü zanına davet eder. Hüsnü zan sayesinde, yani güzel zan, iyi zan. Hüsnü zan sayesinde idrak mahalli kötülüklerden temizlenir. Evet, buraya dikkat edelim. Hüsnü, hüsnü zan, iyi zan sayesinde idrak mahalli kötülüklerden temizlenir. Demek ki burada bize tavsiye edilen ne? Hep İnsanlara karşı hüsnüzan üzere olmak. Suizan değil. Suizan hep şeytana çağırır. Zaten şeytan öyle fırsat arar. Ama hüsnüzan suizandan hesaba çekileceğiz. Eğer o suizan besliyorsak birine karşı ahirette o suizandan dolayı hesaba çekiliriz. Ama hüsnüzandan hesaba çekilmeyeceğiz. Sen bu, bu insana niye hüsnüzanda bulundun? Bunun falanca kötü yanı da vardı diye allah Teala bizi cezalandırmaz. Hüsnüzandan bulunmaktan dolayı insan zarara vuramaz Ama suizanda bulunmaktan dolayı zarara vurur. Hüsnü sayesinde idrak mahalli kötülüklerden temizlenir. Sana göre hayırlı bir insan olduğu halde kötülerle düşüp kalkan birisini gördüğünde onlarla arkadaşlık ettiği için öyle birine karşı kötü zanda bulunmamalısın. Aksine o iyi insanla arkadaşlık yaptıkları için kötü insanlar hakkında hüsnü zanda bulunmalısın. Bu itibarla aradaki münasebeti ve ilişkiyi kötülükte değil hayır ve iyilikte kabul etmelisin. Allah kıyamet günü yaratılmışlar hakkında hüsnü zan beslemekten dolayı kimseyi sorguya çekmeyecekken buna mukabil kötü zan sebebiyle insanları sorguya çekecektir. Tavsiyemi kabul edersen bu da sana kafidir. Rabbini zikredenin hayatı süreklidir. Onun hayatı ölümle kesilir. Bu itibarla kişi ölse bile yine de diridir. Ölüm onun adına Allah yolunda öldürülmüş kimsenin hayatından daha hayırlı ve tamdır. Bununla beraber Allah'ın yolunda öldürülen kimse zikredenlerden ise durum farklıdır. Bu hayat şehidin ve zikredenin hayatıdır. Öyleyse zikreden ölse bile hay yani diridir. Yunus Emre ne diyordu? Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Allah'ı zikretmeyen ise dünyada yaşasa bile ölüdür. Çünkü o hayvani hayata göre canlıdır. Bütün alem zikir hayatıyla canlı ve hayat sahibidir. Allah'ı zikreden ve zikretmeyen kimselerin durumu ölü ile dirinin durumuna benzer. Hazreti Peygamber onu böyle misallendirmiştir. Zikredenin Allah'ı zikretmeyen şehitten üstün olduğu hakkındaki delile gelirsek. Zikredenin Allah'ı zikretmeyen şehitten üstün olduğu hakkındaki delile gelirsek. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle der. Size düşmanlarla karşılaşıp boyunlarınızın vurulmasından veya sizin onların boyunlarını vurmanızdan daha üstün bir ibadet söyleyeyim mi? Bu ibadet zikirdir. Burada Hz. Peygamber boynun vurulmasını zikretmiştir ki şehitlik demektir. Demek ki daha üstün bakın zikir. Kulun Rabbini zikretmesi şehidin ölümünden üstündür. Hz. Peygamberden aktarıldığına göre zikreden canlıdır. Buradan zikredenin hayatının Rabbini zikretmeyen bir şehidin hayatından daha üstün olduğu neticesi çıkar. Evet bu konuyu bu şekilde izah etmiş evet, bulunuyor. Evet. Doğru söz söylemek, emaneti yerine getirmek, sözünü tutmak, yapmak gerekenlerdir. Buna mukabil yalandan, emanete hainlikten ve sözünü bozmaktan uzak durmalısın. Bir insanla hasımlaşırken ona karşı aşırı gitme bir düşmanlık hadisesi ortaya çıktıysa ona karşı aşırı gitme münafığın alameti ve delili konuştuğunda yalan söylemesi söz verdiğinde bozması emanet edildiğinde emanete hainlik etmesi hasımlaştığında da aşırı gitmesidir en büyük hıyanet doğru olmadığın halde mümin kardeşine doğru olduğunu izhar edecek söz söylemendir evet en büyük hıyanet budur diyor. Doğru olmadığın halde mümin kardeşini işte böyle kandırmak. Doğru olduğunu ishar edecek, ortaya çıkaracak şekilde söz söylemendir. İnsan yalan söylediğinde yalanın yaydığı kötü koku nedeniyle melek ondan 30 mil uzaklaşır. Şimdi burada daha önceki ciltlerde de Muhittin İbn-i Hazretleri bu hakikati dile getirirken şöyle demişti. Amellerin de bir kokusu vardır her amelin bir kokusu vardır Allah kime nasip ettiyse o burnunun üzerinden o kanalları açtıysa o kişi o kokuyu alır İşte yalan söylemenin ayrı bir kokusu vardır faiz yemenin ayrı bir kokusu vardır zina etmenin ayrı bir kokusu vardır vesaire böyle bütün amellerin de bu amel sahipleri bu amelle birlikte etrafına bir koku yayarlar İşte bu kokuları alabilen Allah dostları bu kokudan o kişinin oraya gelmezden önce hangi ameli işlediği iyi ya da kötü o kokudan anlar bilir burada işte yalanın da bakın yalan söylendiğinde etrafa koku yayıldığını ve meleklerin o pis kokudan dolayı 30 mil uzaklaştığını beyan ediyor ve devam ediyoruz şeytan da Ademoğluna günah işlemeyi emrederken insan günah işlediğinde şeytan Allah'tan korkarak ondan uzaklaşır bu manevi kokuları Koklamak ve idrak etmek üzere çalışmalısın. Çünkü şeytanın burnunun üzerinde bulunan perdeleri vardır. O perdeler pis kokuları algılamanı engeller. İşte her insanın burnunun üzerinde bir perdeler var diyor. O kokuları almayı engeller. Kafir olmakla beraber şeytan işleri sana göre daha iyi idrak edicidir. Öyleyse sen Allah'tan daha çok korkan bir durumda olmalısın gerçekten şeytan birçok alimim diye kendini bilen zattan daha büyük bilgiye sahiptir ilim olarak. Bu hakikati göz ardı etmeyelim şeytanı asla küçümsemeyelim bu manada. Çünkü öyle ince tuzaklar kurar ki insana bazen abidleri de saptırabilir, bazen alimleri de saptırabilir. Devam ediyoruz. Onun günah işleyenden uzaklaşmasını ibretle incelemelisin. Şeytanın günah işleyenden uzaklaşmasını ibretle incelemelisin. Çünkü hükmü ortaya çıkıncaya kadar Allah korkusu kalbine işlemiştir. Bununla beraber şeytan Allah'tan korkmak ve günahkardan uzaklaşmak özelliğinde yaratıldığı gibi saptırmak özelliğinde de yaratılmıştır. Bakın şimdi şeytanın bir yönünü daha öğrenmiş olduk burada değil mi? Günahkardan uzaklaşma özelliği de var şeytanın. O günahı işlettikten sonra vesveseyi verip, telkini verip kalbe sonra işlettikten sonra uzaklaşıyor ondan. Allah ondan haber verirken insana kafir ol dediğini insan kafir olunca şeytanın bu kez aynen ayette şöyle geçer ben senden uzakım, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dediğini aktarır. İnsana kafir ol diyor şeytan İnsanda kafir olunca, küfredince, küfür üzere olunca, yani hakikati örtünce, ondan sonra ne diyor? Ayette geçtiği üzere ben senden uzağım, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diyor. Şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Bakın Allah'ın emrine asi geliyor. Allah'ın emrine asi gelmek ayrı, Allah'ı inkar etmek ayrı. Zaten insandan başka şirk koşan varlık yoktur diyor Muhattin İbni Arabi Hazretleri alemde. Evet devam ediyoruz. Yine ayette geçtiği üzere ben senden uzağım, alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dediğini aktarır. Şeytan bilgisinin değeri nedeniyle hiçbir zaman bilgisi nedeniyle cezalandırılmaz. O sadece söylediği hususlarda doğru söyleyen hakkın adet çıkartmakla ilgili beyanı nedeniyle cezalandırılır. Hakkın söylediği şudur. Neymiş şimdi şeytan neden cezalandırılıyor? Adet çıkarmakla. Hangi adet çıkarmakla? Kötü bütün adetleri çıkaran şeytandır. Onun için işte ebedi cehennemde kalması bu cihetten de olmuş oluyor. Yani dünyada o kötü çıkan adet üzere kaç tane insan o adeti işleyerek o kötü ahlak ile ya da o kötü adet ile günaha işlediyse. Mesela işte neydi? İlk e, cinayetin işlenmesine de şeytan sebep olmuştu. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in oğulları. Ondan bu yana kıyamete kadar haksız yere kim kimi öldürdüyse hepsinde şeytanın da payı var. İşte bütün günahlarda aynen böyle. Şeytan bütün günah işleyenlerde o günahı işletmeye teşvik etmesi hasebiyle o kalbe o ilkayı atması hasebiyle bir pay almış oluyor günahlarda. Evet devam ediyoruz. Hakkın adet çıkartmakla ilgili beyanı nedeniyle cezalandırılır. Hakkın söylediği şudur. Kim kötü bir adet çıkartırsa onun ve adete uyanların vebali üzerine kalır. Kıyamet günü şeytan başkalarının yüklerini de taşır. Çünkü şeytan her kışkırtmanın ardından kendisi tevbe ederken ardından başka bir kışkırtmaya yönelir. Bu durumda şeytan başkasının ameli ve ona vesile olması nedeniyle cezalandırılır. Onun ameli şeytanın vesvesesinden meydana gelmişti. Tövbe etmeyen insan kötü bir adet başlattığında hem adetin günahını hem onu yerine getirenlerin günahını da üstlenmiş olur. Böyle bir durumda şeytan ondan defalarca daha iyi haldedir. Böyle kötü bir adet başlatan bir insan ile şeytan kıyaslanırsa şeytan ondan defalarca daha iyi durumdadır diyor. İnsan durumu daha da kötü. Evet burada da yalan söyleme meselesi, meselesini izah etmiş olduk. O zaman, zaman Kabil'e oyuna gidiyor bir şeyler. Ka gidiyor Tabii. Bir kötü adeti kim çıkarttıysa yeryüzünde bütün ondan sonra işlenen kötü adetlerden de pay almış oluyor oyuna, insan. O paylardan alıyor. Paylardan alıyor. Aynen öyle oluyor. Evet yine kişinin kendine lanet etmesi ile alakalı bir konu. Bir nasihat var bir tavsiye var ona bakalım hayır söyleyip bir hayra vesile olduğunda onu ilk yapan sen olmalısın o hayırın ilk muhatabı da kendini kabul etmelisin bu itibarla bu itibarla kendisine karşı samimi ve ihlaslı davranmalısın böyle davranmak senin halini pekiştirir yaratılmışların gözü sözünden daha çok insanın fiili <gülüyor> insanın fiiline yönelir. Evet, yaratılmış yaratılmışların gözü insanın yani karşımızdakine daha çok sözünden çok fiiline bakar insan, dikkatini çeker. Fiiline yönelir. İnsanın fiiline uymak ve onu rehber edinmek sözünü rehber edinmekten müessirdir. Demek ki bir insana nasihat sözlü nasihattan çok fiili nasihat daha tesirli olur. Yani kişi senin o yaptığın güzel ameli görürse Yaptığın güzel amelle fiili olarak nasihatte bulunmuş olursun ki o kişiye daha tesir eder. Sözlü nasihattansa. Bunu burada öğrenmiş oluyoruz. Bu konuda şair şöyle demiş. Söz fiil karşısında tartılsa fiil ağır gelir. Söz hafif gelir demiş şair. Kılavuz edinilen kimselerden olmaya çalış. Böyle olunca veraset yoluyla peygamberlere katılırsın. Hazreti Peygamber şöyle der Bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi Güneşin üzerinde doğduğu her şeyden senin için daha hayırlıdır Sözüyle yaptığı arasında çelişki bulunan Bu nitelikte birisinin aklının noksanlığı hakkında Allah şöyle der Ayette şöyle geçer İnsanlara iyiliği emreder Kendinizi unutursunuz Halbuki siz kitabı okuyorsunuz Akıllanmaz mısınız? Ayette böyle geçer. İnsan Kur'an'ı okur ve ondan herhangi bir şeye uymazsa Hz. Peygamber'in şahitliğiyle en kötü kişilerden birisidir. Kur'an'ı okuduğu halde oradaki emre nasihata uymazsa <gülüyor> Hz. Peygamber'in şahitliğiyle en kötü kişilerden birisidir. Hz. Peygamber şöyle der. Evet, bir adam Kur'an okur. Evet, bu hadisi iyi dinleyelim, iyi idrak edelim. Bir adam Kur'an okur. Ve Kur'an ona lanet eder. O da okurken kendisine lanet eder. Ne demek bu şimdi açacağız. Kur'an okuyan ayette şöyle geçer. Dikkat edin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Ayetini okur. Halbuki bizzat okuyan kişi zalimdir. Veya şu ayeti okur Kur'an'dan. Allah'ın laneti yalancıların üzerinedir. Ayetini okurken de yalancı olan kendisine lanet etmiş olur. İşte bakın kişinin kendi kendini lanetme, lanetlemesi bu şekilde oluyor. Kur'an okurken orada Allah'ın bu ayetle belirttiği, dikkat edin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Bu kişi hem Kur'an okuyan hem de zalim bir insansa işte kendi kendini lanetliyor burada. Kur'an okurken Kur'an ayetiyle de kendini lanetlemiş oluyor. Veya yalancıysa. Demek ki Kur'an-ı Kerim onu lanetlerken, o da okurken kendi kendini lanetlemiş olur. Bir sıfatın kınandığı bir ayete gelir, halbuki kendisi o sıfata sahiptir ve ondan uzak kalamaz. Bir ayete gelir ve o ayette yapmadığı ve nitelenmediği bir, sıf bir sıfat övülür. Bine aleyh Kur'an onun lehine değil, aleyhine delildir. Evet. Hz. Peygamber sahih bir hadiste şöyle buyurur. Kur'an lehinde veya aleyhinde bir delildir. Her insan sabahlarken kendini ya azat eder veya köle kılar. Kardeşim sebepleri terk etmiş bir halde Allah karşısında oturuyorken kendini istekten korumalısın ve kimseden bir şey istememelisin. Günümüzdeki zembil sahibi yani dilencilere uymaman lazımdır. Onlar himmetleri düşük, Allah katında değersiz, Allah'a karşı en çok yalan söyleyenlerdir. Ya sadık bir inancın veya izzetini muhafaza edeceğin bir mesleğin olmalıdır. Öyle yapmak Allah katında senin için daha değerlidir. Hazreti Peygamber'in şöyle söylediği aktarılmıştır. Herhangi birinizin ipini alıp sırtında odun toplaması dilencilik etmesinden iyidir. Bir hadiste ise ona verilir ya da mahrum bırakılır denilir. Evet burada da i̇bn Arabi Hazretleri Kur'an okumak yoluyla kişinin kendi kendine lanet etmesini de dile getirmiş oldu. Lanet konusu açılmışken e, hatırımda olan bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında savaşa gidilecek müminler müşriklerle savaş yapacaklar ve savaşta askerlerin kullanması için ginekler toplanıyor insanlardan işte devesi olan atı olan getiriyor bu müslüman ordusuna bu savaşta kullanılmak üzere kadının bir tanesi de devesi varmış bu devesini getiriyor deveyi getirirken deveye lanet okuyarak getiriyor Aksi bir deveymiş Lanet okuyarak getiriyor deveyi Buna tabi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şahit oluyor Ve yanındaki sahabelere diyor ki O kadının getirdiği deveyi çıkarın O sürüden çıkarın Kadına geri iade edin verin diyor Lanet okumak Bir şeye lanet okumak onu kendinden uzaklaştırmak demektir Şimdi o kadın O deveye lanet okuyarak getirdiği zaman o deveden gelecek hayırla arasını uzaklaştırmış oluyor. O deveden artık ona bir hayır gelmez. Dolayısıyla o kadına hayır gelmeyeceği gibi Müslüman topluluğuna da hayır gelmeyecek. Lanet edildi çünkü. Şeytan da böyle işte Allah'ın lanetine uğraması hasabıyla Allah'tan uzak düşmüş. Lanet uzaklaştırılmış anlamına gelir. Uzak düşmüş. Şeytan da Allah'ın lanetine uğramasıyla Allah'tan uzak düşmüş Uzaklaştırılmış oluyor Burada insanların günümüzde birçok insanların yapmış olduğu hata Belki bilmeyerek yapıyorlar Belki cahilliklerinden yapıyorlar ee, Bazen bazı anne babalar çocuklarına lanet okuyor Belki şahit oluyorsunuzdur sokaklarda görüyorsunuzdur Allah muhafaza çok kötü bir şey O çocuğa lanet okumakla O çocuktan gelecek Kendisine olacak hayrı kesmiş oluyor artık Bitti o çocuktan asla bir daha hayır beklemesin o kişi. Eğer tövbe istiğfar etmezse, muhakikati anlamazsa. O çocuk büyüdüğü zaman, yarın öbür gün ne oluyor? Anne babaya zulmeden oluyor işte. Ondan hayır gelmez çünkü. Peki bu hayrı kim kesti önünü? Anne baba kesti. Çocuğuna lanet okumakla. Bu çok mühim bir konu. Belki çoğu insanın dikkatini çekmediği bir konu. Yani sizin başınıza gelenler diyor, sizin kendi evinizde kazanacaklar. Yaptıklarınız. Tabii ki, tabii ki. Ne yaptıysan o senin başına geliyor. Burada işte kişi buna çok çok dikkat etmesi lazım. İşte, i̇ster çocuğuna olsun, ister başka bir şey olsun, ister kullandığı bir mala olsun. Bazı insanlar kullandığı bir mala bir aksilik gider. Eş, ne bileyim arabasına, eşyasına, telefonuna neyse işte. Başlar lanet okumaya bir aksilikten dolayı, bir e, olumsuzluktan dolayı. Bunlar hoş şeyler değil. Yani lanet okuduğun şey ile aranda... Mesafe açtığını bilmek gerekir. Bir daha onun sana bir ondan sana bir hayır ve fayda gelmeyeceğini bilmek gerekir. Konuyu böyle değerlendirmek lazım. Yine burada Fütuhat 18. ciltte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Hureyre'ye olan nasihatlarından bir nasihatı almış. Bu da yabancı Yabancı kadınla selam verme konusunu içeriyor. Okuyalım bakalım. Ey Ebu Hureyre! Bir kadın cemaatine uğradığında onlara selam verme. Onlar selam verirse onların selamını al. Ey Ebu Hureyre! Bir Müslüman diğer bir Müslümana selam verir. O da selamını alırsa melekler 70 kere o Müslüman için dua ederler. Ey Ebu Hureyre bir Müslümanla karşılaşıp da ona selam vermeyen Müslümana melekler şaşırır Ey Ebu Hureyre selam vermeyi alışkanlık haline getir selam vermek cennetliklerin özelliklerindendir bu itibarla selam cennet ehlinin selamlaşmasıdır İbni Şahin şöyle demiştir selam kıyamette cennetliklerin selamlaşmasıdır Ey Ebu Hureyre! Sabah akşam dilin Allah'ı zikretmekle meşgul olsun ki sabah akşam dilinde hiçbir hata kalmasın. Ey Ebu Hureyre! Suyun kiri temizlemesi gibi iyilikler kötülükleri siler. Ey Ebu Hureyre! Kardeşinin ayıbını ört ki Allah senin yardımcın olsun. Ey Ebu Hureyre! Allah'ın belirlediği hallerden birisiyle ilgili olarak hükümdarın huzuruna çıkmadan önce kardeşine yardım et ve ayıbını ört. Fakat canımla veya malınla destek olma. Allah'ın herhangi bir haddi hususunda aracı olmaya çalışan kişi de onun gibidir. Canınla veya malınla destek olma derken o kötü amelinde kötü huyunda ona destek olmak kastediliyor burada. Ama ayıbını ört diyor. Ayıbını ört. Gizli. Evet burada da böyle bir tavsiyesi vardı Ey Ebu Hüreyre devam ediyor Ehli kitap içinden birisiyle tartışma Çünkü tartışırken O sana kitabındaki Vahiyden bir şeyi söylemiş Sen onu yalanlamış Veya sen bir vahiy söylemiş O da seni yalanlamış olabilir İslam'a davet etmen bunun dışındadır. Evet. Bu durum şu ayette belirtilir. Ayette şöyle geçer. Onlarla en güzel şekilde tartış. Bakın ayette ne güzel bize işaret var. Onlarla en güzel şekilde tartış. Kast edilen İslam'a davettir. Ey Ebu Hureyre ister imam ol ister olma. Temiz olduktan sonra bir elbiseyle namaz kıl. Ey Ebu Hureyre Bedir şehitleri gibi sevap almak ister misin? Cuma günü giyebileceği bir elbisesi olmayan yoksul Müslüman ara. Ona bir elbise hediye et veya ödünç ver. Ey Ebu Hureyre, ateşin sesini duymamak, kötülüğünün sana ulaşmamasını ister misin? Senden yardım isteyene yardım et. İster yanan, ister hırsız, ister sele kapılmış, ister boğulan biri olsun birdir. Ey Ebu Hureyre, Sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını, endişelilerin endişelerini gider ki, kıyametin endişelerinden kurtulasın. Ey Ebu Hureyre! Borçluya hakkını ödemek üzere gayret et ki, melekler de sana istiğfar etmek maksadıyla seninle beraber yürüsün. Ey Ebu Hureyre! Allah birinin borcunu yerine getirmek istediğini bilirse, onu hesap etmediği yönden rızıklandırır hayatında veya ölümünden sonra borcunu ödemeyi onun adına kolaylaştırır. Ey Ebu Hureyre! Helal mal kazanıp zekatını veren sonra miras olarak malı bırakan kişinin varisleri o malla hangi iyiliği yaparsa kendi ecirleri eksilmeksizin bir misli de kendisine yazılır. Ey Ebu Hureyre! Kim iffetli bir erkek veya kadına zina iftirasında bulunursa kıyamette cehennem vadilerinden birisinde hapsedilir. Ta ki söylediği sözün beyanı gelene veya ortaya çıkana kadar. Ebu Hureyre şöyle demiş Hibal vadisi ne demektir? Hz. Peygamber içinde sel bulunan cehennem vadisi demiştir. Ey Ebu Hureyre bir adam borçluyken ölür ve ellerinde kesin bir delil olmadığı halde varisleri bu borcu inkar edebilir. Allah onun borcunu ödeme iradesine sahip olmadığını biliyorsa öyle bir borç kıyamet gününde hayırlarından ödenir. Ey Ebu Hureyre! Allah yolunda öldürülenin bütün günahları bağışlanır. Bunun istisnası borcu veya iffetli bir kadına veya erkeğe zina iftirasıdır. Ey Ebu Hureyre! Her günah kıyamette bir üzüntü vesilesidir. Nice günahlar Gamdan ortaya çıkmışken Nice gamlar Günahtan ortaya çıkar Bir Müslümanın üzerindeki en büyük günah Başkasının kanını veya malını Veya ırzını ihlalden Kaynaklanan zulüm günahıdır <gülüyor> Ey Ebu Hureyre Bu günahlardan Herhangi birisini işleyip Ölümünden önce Allah'a tövbe eden Ve bağışlanması için Yakaran bir kul O günaha sahip olmaz Allah kıyamet günü Dilediği şekilde kendi katından Verecekleriyle hasımlarını razı eder Ey Ebu Hureyre Bir insan sana zulmettiğinde Onu şikayet etme ve insanlara Duyurma onun halini insanlara duyurduğunda sen ve o Kişi eşit olursunuz Ey Ebu Hureyre küçük veya Büyük bir haksızlığı Bağışlayanın ecri Allah'a kalmıştır Bir kişinin ecri Allah'a kalırsa o kişi Hakk'a yakın ve cennete girecek olan kullardan birisidir. Bilmelisin ki iman yetmiş küsür şubedir. En alt mertebesi yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmak iken üst derecesi La ilahe illallah demektir. Bunların arasında bulunanlar ise iki kısım halindedir. Bir kısmı Allah'ın yap dedikleri, diğer kısım terk etmekle ilgili olanlardır. Başka bir ifadeyle Allah'ın emrettikleri ve yasakladıkları bunların arasını doldurur. Yasaklanmış olanlar terk etmekle ilgili olanlardır. Bu durum yapma diye ifade edilir. Emredilen yapmakla ve amel etmekle ilgili kısımdır. Bu kısımda yap diye ifade edilir. Peygamber size neyi verirse onu alın. Neyi yasaklarsa uzak durun buyruluyor ayette. Hazreti Peygamber şöyle der. Bir şeyi size yasaklarsam ondan uzak durunuz. Burada sınırlamadan geneldir ifade kullanmıştır. Emirle ilgili de bir şeyi emredersem gücünüz ölçüsünce onu yapın der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ayrım Hazreti Peygamber'in ümmetine olan merhametinin bir tezahürüdür. O kendi arzusundan konuşmaz. Evet burayı iyi anlayalım. O kendi arzusundan konuşmaz. Hatta bu bakış ile Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki burada bir parantez açmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapın dediği, yapmamızı tavsiye ettiği şeyleri emir telakki ederek Allah'ın emri mesabesine alır Muhattin i̇bn Arabi Hazretleri. Çünkü şu ayete dayandırır bunu da. Ne diyordu ayette? Peygamber size neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa uzak durun. Allah peygamber neyi verirse alın, neyi yasaklarsa uzak durun dedi. Dolayısıyla peygamberin sözü dolaylı yönden Allah'ın emri olmuş oluyor diyor. Bu açıdan bakıyor yani. İşte bu cihetten baktığı için de hatta bu e, sabah namazının İki rekatlık sünnetini kıldıktan sonra Resulullah Efendimiz'in hayatından örnek veriyor i̇bn Arabi Hazretleri. Resulullah Efendimiz diyor uykudan kalkardı. Gece namazı ayrı Gece namazı kıldıktan sonra yatar. Sonra sabah namazının sünneti, sabah namazı vakti girmesiyle sabah namazının sünnetini kılardı iki rekat. Ve iki rekat sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra tekrar uzanırdı. Sağ tarafına yatar uzanırdı. Ve bunu da ümmetine tavsiye etti. Dolayısıyla tavsiye etmesinden dolayı yapmamız gerekiyor der Muhtin İbn Arabi Hazretleri. Bu cihetten bakar. Şu ayete de dayandırır. Okuduğumuz ayete. Peygamber size neyi verirse onu alın. Neyi yasaklarsa uzak durun. Dolayısıyla bana göre der İbn Arabi Hazretleri. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzıyla sünneti arasında kişi sağ yanına yatıp bu sünneti yerine getirmesi gerekir. Buradaki süre kişiye kalmış. İster yatsın uzansın 10 dakika ister yarım saat vakit geçmemek kaydıyla güneş doğmaması kaydıyla sabah namazının farzını kılmak arasında ister iki dakika yatsın. Maksat o sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini yerine getirmek. İşte Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki bana göre bu sünnet ile farz arasında yatıp uzanmayı bu emri yerine getirmeyen e, günaha girer der. İbn Arabi Hazretleri bu şekilde ifade eder. Bana göre diyerekten belirtmiş orayı. Tabi bazı e, mezhep imanları farklı cihetten bu mevzuyu değerlendiriyor. Mesela Hanefi mezhebinde bu şart koşulmuyor. Ama diğer mezheplerde araştırırsanız bu meseleye dikkat ediliyor, emniyet veriliyor. Yani bu sabah namazının sünnetiyle fazla arasında yatıp uzanma meselesine. Ne tehlikesi olacak? Şimdi bir i̇ki dakika diye yattın, uyudun kalmaz. Hiç tehlikesi yok. İki dakikada insan uyuyup kalmaz. İki dakika diye yattın o... Olmaz. Onu, o kişi kendini kontrol edecek yani. İki dakikaysa iki dakika yatıp kalkacak yani. Zor bir şey değil. Niye tehlike olsun? Ve sessiz oluyor değil mi hocam? Yani sessiz, sessiz diye bir şey belirtinmemiş. <gülüyor> Sağ yani, yanına yatıp uzanmak demiyor. Söylemek isimler Ay mi? Hayır zikredebilir. Zikir çekebilir. Yapabilir yani. Ne diyor ayette? Onlar ayakta oturarak yanları üzerine yatarak Allah'ı zikrederler. Demek ki zikir her halde çekilebilir. Hz. Ayşe ne diyor Resulullah Efendimiz için? Her anı Allah'ı zikir halindeydi diyor. Bakın her anı diyor Resulullah Efendimiz için. Demek ki her anda Allah zikredilir. Kalpten. Evet, Bunun bilmek lazım. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu ayrım Hazreti Peygamber ümmetine olan merhametinden bir tezahürüdür. O kendi arzusundan konuşmaz. Bu itibarla bu davranış Allah'ın kullarına merhametidir. İman edilmesi vacip hususları emretmek iki kısma ayrılır. Birinci kısım farz, ikinci kısım mendup diye isimlendirilir. Yasaklama da iki kısma ayrılır. Birincisi haram, diğeri mekruh tarzındaki yasaklamadır. Farz da iki kısma ayrılır. Bir kısmı herkese bir kısmı bir gruba yöneliktir. Yani farz-ı ayın, farz-ı kifaye. Vacip geniş ve dar vacip olmak üzere iki kısma ayrılır. Geniş olan vacip zamanı itibarıyla veya muhayyerlik bakımından geniştir. Kastedilen temettu kefaretinde olduğu gibi serbest farzlardır. Bütün bunların yerine getirilmesi veya terk edilenlerin de terk edilmesi kulların saadetinin bağlı olduğu iman demektir. İmanın yetmiş kusur şubesi yapmak veya terk etmek şeklindeki farzlardır. Evet iman yetmiş kusur şubedir deyince ne anlıyoruz? Demek ki yapmak veya terk etmek durumunda olan farzlarmış bunlar yetmiş kusur. Farz olmayanlar menduplar ve mekruflardır. Bütün bunlar bütün alimlere göre neredeyse sınırsız gibidirler. Kur'an ve sünnette bu kısımları araştırman gerekir. İmanın şubesinden birisi de tevhide ve peygamberliğe iman. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cihat etmek, abdest almak, yıkanmak, cuma günü yıkanmak, sabır, şükür, vera, haya, eman, nasihat, yöneticilere itaat, zikir, eziyet etmemek, emaneti yerine getirmek, mazluma yardım, zulüm yapmamak, başkasını küçümsememek, gıybet yapmamak, laf taşımamak, kusur aramamak, Gözü haramdan sakınmak, ibretle bakmak, sözün en güzelini duymak ve ona uymak, belayı en güzel şekilde def etmek, yanlış sözü açıktan söylememek, güzel söz söylememek, cinsel organı haramdan korumak, dili korumak, tövbe, tevekkül, huşu, boş işlerle ve ilgilendirmeyen hususlarla ilgilenmemek, yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerle ilgilenmemesi, Maalesef en çok hataya düşünen konulardan biri de bu. Sözü tutmak, akitlere vefalı olmak, iyilik ve takvada yardımlaşmak, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmamak, takva, iyilik, Allah'a yönelmek, sadaka, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, ev ahalisini barıştırmak, insanlar arasında bozgunculuk yapmamak, zayıflara kanat germek, yumuşaklık Anne babaya iyilik, onlara kötülük yapmamak, yaratıklara dua ve merhamet etmek, büyüğe saygı ve değerini bilmek, küçüğe merhamet, Allah'ın kullarını Allah'ın kurallarını uygulamak, cahiliye iddialarından vazgeçmek tir. Evet. Hazreti Peygamber bu iddialardan vazgeçin çünkü onlar kötüdür demiştir. Bunların yanı sıra Allah yolunda dostluk ve sevgi sahibi olmak, Allah uğruna düşmanlık Gücü yeterken bağışlamak İffet, cömertlik Eski elbise giymek Birbirine sırt dönmeye terk Hasetten uzaklaşmak Nefreti terk Yalanı terk, yalan sözü terk Kaş ve gözle alaycılığı bırakmak Kaş göz işaretiyle Cemaat Cemaatlere şahitlik etmek Selamı yaymak Hediyeleşmek, güzel ahlak sahibi olmak Salih bir Seciye sahibi olmak Sözü tutmak Sırrı korumak Evlilik ilişkisinin iyi olması Tefeülü sevmek Ehli beyti sevmek Uğursuzluğa inancı terk Kadınları sevmek Güzel kokuyu sevmek Ensarı sevmek Şiarlara saygı göstermek Allah'ın yasaklarına saygı göstermek Dedikoduyu terk Mü'mine karşı silah çekmemek Ölüyü kefenlemek Cenaze namazı kılmak Hasta ziyaret etmek, yoldan eziyeti kaldırmak, kendin için istediğini her mümin için istemek, Allah ve peygamberini başka her şeyden değerli görmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi nahoş bulmak, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve onların Allah'ın katından getirdiğine hususlara, getirdiği hususlara imandır. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Allah izin verirse bu tavsiyede Allah'ın nasip ettiği ve aklıma ve kalbime getirmiş olduğu kısımlarını sayacağım. Allah'ın kitabını ve peygamberin hadisini inceleyen kimse zikretmiş olduklarımızı ve bizim zikretmediklerimizden daha fazlasını bulabilir. Bunların her birine mahsus vakitler, mekanlar, haller ve mahaller vardır. binaley bütün bu hususlarda bütün hayrı kendinde toplayan cümle... Yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyetidir. Evet, bütün hayrı toplayan cümle neymiş? Yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyeti üzere olmak. Niyeti kaçırırsan bütün hayrı da kaçırmış olursun. Allah'ın kendisine emretmiş olması nedeniyle bu bir işi niyet ederek terk eden ile öyle bir niyet taşımaksızın terk eden arasında büyük fark vardır aynı şey bir şeyi yapmakla ilgilidir ayette şöyle geçer onlara ihlasla Allah'a ibadet etmek emredilmiştir İhlas niyet demek iken ibadet yapmak veya terk etmek demektir bu itibarla ihlas dinde emredilmiş bir husustur evet bunu da bu şekilde izah etmiş açıklamış oldu Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbena atina fid Dünya hasenatan ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. Allahumma afir li vevalidayya ve lil mu'minina vel mu'minati'l ahya'i minkum vel al ammat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliq vel hatimi lima seqa. Nasrul hak bil hak vel hadi ila siratikal mustakim. Ve ala alihi haqa qadrihi ve miktarihi'l-azim.